Gelmişim bu işte. Aradaki farkı görmeniz için. O da güzel ama başka güzel. Nasıl burada berraklaşmış. Hayırlı geceler. Kiminle görüşüyoruz? Zümray. Ben. Anlamadım. Zümray. Zümray. Evet. Bir geç bir isim. <gülüyor> Hangi <dildendir>? Adettendir, <gülüyor> manası nedir? Soralım değil mi? Ay ışığı demek. Ay ışığı. <gülüyor> Zümray. Evet. <Gülüş>. Nereden arıyordunuz? <gülüyor> Önemli mi? Yok. <gülüyor> tamam. Arzun bir yerden Arzun bir yerinden Şeyden bahsettim Bir kat şarkı önce bir şiir okumuştunuz hı hı. Arkasından da bir ilahi çalmıştınız Allah'a övgüyle doluydu hı hı. Benim için bunun önemi çok büyük hı hı. Yani önem büyükten kası için önemli Ne için? Çünkü e, esasında hani kişilerden, zatlardan öte bence e, Allah'ın daha çok zikredilip övünmeye layık olduğunu düşünüyorum. Hani, daha çok sevilmeye layık olan onun olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğu için e, bence her şeyi Allah'a etmeli. onu söylemeyeyim yani. Hı hı. Bu için önemli bir şey bu, bu konuya bağlı olarak Şeyden bahsettim Şemsi Tebrizi'yi anlatan bir kitap bir, ince bir kitaptı ama hı hı. Böyle basit bir dille de yazılmıştı ama Benim için İçinde biraz önemli değerli şeyler gördüm Orada Şemsi Tebrizi'yi sanırım yani Mane olarak hatırlıyorum Orada diyordu ki ee, insanların hani peygamber zamanında e, o o zamanda kaldığına hani peygamberin o zamandan sonra bir daha peygamber gelmiyor ya peygamber hani nasıl bir sonra, peygamber, olun, şey ee, aslında o zaman o da kaldı ama siz şu anda içinizdeki potansiyeli siz kendiniz çıkarabilirsiniz. Siz kendi ininizin hani peygamberi olabilirsiniz gibi bir manaydı yani. İnsanın kendi içindeki o peygamberi vasıfları hani ayaklandırabilirsiniz. Siz onunla bağlı olabilirsiniz. Aynı diğeri taşıyabilirsiniz gibi bir manat bulmuştum. Ya da peygamberin mirası sizin içinizde vardır. <gülüyor> evet. O tarzı bir şey. Hmm. Yani bu da benim için önemliydi. İçimde olduğunu düşünüyorum. Orada görünce çok şaşırmıştım. Anladım. Hmm bence de öyle bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz evet. çünkü Allah adalet sahibidir Kulunu, kuluna zulmedecek değildir hani bazı ayetlerde geçiyor bazı ayetlerde geçiyor onlar zaten pek az anlayan insanlardır İnsanların kendi kendilerini köre, körelttiklerini kendi tercihlerinin sonunda bir cezaya çarpıldıklarını düşünüyorum Böyle bir muala çıkarmıştım Güzel. Bunu söylemek istedim orada övgüyle bahsedince. O dosya onları hatırlattı. Hı hı. Bir de, e, orada e, insanın hani bazı insanların duygularını e, örttüğünü, değil mi ondan bahsetmiştik yerin baş kısmında. Ben e, bir dört sene evvel bir kadın tanımıştım. Benim için bir dönüm noktasıydı onu tanmak. Benim çok değerli bir insandı hakikaten, böyle hayat dolu bir insandı, çok değerli bir kadındı. Böyle yani o kadar ki yanında hani böyle bakın da insan ben öyleydim, ağzına girecekmiş gibi bakıyordum kadınım, çok etkilenmiştim çünkü insan bu kadar da hayat dolu olamaz diyordum, rol yapıyor falan diyordum kendi içinde herhalde yani diyordum ben yani de öyle görünmek istiyor falan dedim. Hı. Sormuştum o zaman. Dedim, siz yani böyle nasıl olabilirsiniz? İnsan her zaman da mutlu olmaz ki falan. İşte tam onun cevabını alacakken araya o zaman başka biri girmişti. Alamamıştım. Ama Fark ettim. Bir süre sonra kendimde onu fark ettim. O benim için bir şey ne derler? İdoğum mu derler? Hı hı. Öyle diyorlar. Öyle oldu. Bir süre sonra aynı onun şeklinde birindeyimi gördüm. Kendisini. Çünkü etrafımdaki insanlardan etkileniyorum. O da benim için etkileyici bir insandı. Hı hı. Hakikaten hayat dolu olma biliyormuş yani. <gülüyor> Güzel. Efendim? Güzel diyorum yani böyle bir tecrübe yaşamanız. Evet. Yani insanlar o pozitif enerjiye ulaştırabiliyormuşum. Ben derdim yani. Arada bir gideyim de biraz varak seslisin falan diye. Hı -hı. O zamanlar çok şey bir insandım böyle. Karamsar mı? Çok karamsar. Yani hayat güzel değil ki zaten. Derdim. Nasıl yolda? <gülüyor> hayat gelip geçsin de artık biz gidelim gibi. Hani öyle bir havada içerisindeydim. Allah öyle çıkardı. Karşımdan da epey bir şey öğrendim. Şeyden daha bahsedeceğim. Buyurun. Bu ne birlikte başlamadı dedi. Yani soban dördünde böyle istemişti. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <evet>. Biliyorum yani. <gülüyor> Dili bir gözle dinledim. Bak, e, şey oldu. E, geçen hafta siz şeylerden bahsetmiştiniz. Üçünde kaldı. Söylemek istiyorum ondan. Gözetelerin üçüncü saatlerinden dördüncü saatlerinde hani o düşen e, kare fotoğraflarda bir şeylerden bahsetmiştim, benim hiç ikdalanım değil okumam diye. İnanın tebrik ettim o sizi. Normalde böyle insanlar bilmiyorum, genelde okumaya daha hevesliler herkes. Böyle felaket haberlerin tellallığını yapmayı daha bir hevesliler. Hı -hı. Ben çok hassas olduğumdan bilmiyorum. Yani bir haberleri falan hiç dayanamıyorum Bir benim bir haberden bahsetmişti. Yani yurtdışından gelmişti Anlattı böyle bir ülkenin birini bu ülkesin ülkeye yıldığı ülkenin birinde bir olaydan bahsetmişti. Benim için çok etkileyici birdi. Yani oranın insanlarına o o hal yapan insanlara kahırlar okumuştum. Hatta günlerce unutmamıştım. Ya yani Aklımın uçacağını falan sahne etmiştim, yani hmm. dedim herhalde biraz daha düşünürsen, ben aklımı yitireceğim. O kadar bir etkilenmiştim. Demek siz haber izlememiniz ve de... gazete okumamanız gerekiyor. Ben okumuyorum, haberler izliyemiyorum, hikmet ediyorum buna, ha, ha, hasrasiyette olan pek çok insanın olduğunu düşünüyorum. Yani bence bunun bir yerde bırakılması lazım. İnsanlar hani bunun magazin gibi artık nasıl bir zevkine mi varıyorlar? Ben şahsen bir medya mensubu olduğuma rağmen, sonuçta radyoda medyanın bir parçası. Bu medyanın ne işe yarar? Yani olması gerekir mi? Soruları çok fazla soruyorum. Şimdi kendi halimde böyle. Yani hiç gerek yok. Ben <gülüyor> çok da yanlış değil. Hmm. Ee, çok eksi bir taraf bence hmm. Yani bir de bir olaydan bahsedeceğim, bu hmm. bir, ne demek? Eşküleli bir olay biraz meşgul ettim hmm. Geçenlerde başından giren bir anıdan Anı Anıdan hmm. yani hmm. Biraz sıkıntılıydım böyle Aklımda pek çok düşünceli böyle meşgulken hı hı. E, işte yanında gidip gelip tesel, şey e, başında konuşan biri dedi sonra bir, yanında 16 yaşlarında bir kız beni teselli eden bir kız teselticiklerine boğan bir kız hı hı. E, böyle şey oldu çok e, dağıldım böyle çok dolu olduğum bir zaman yapmam gereken bir iş geldi aklıma telefon açmam gerekiyordu yere. Aradım ve aradığım numaradaki kızın ismini hatırlamaya çalışıyorum. Böyle ben isim tutamam bazı isimleri. tamam onu düşünün ne söyleyeceklerini toparlamaya çalışıyorum zihin çok dağınıktı çünkü. Uh -huh. Tam aradım üç dört kez çaldırmışım galiba. Ee, Tabi gitmeden önce de o kıza dedim ki Allah'ın hangi insana hangi zorluklar içerisinde. Hangi kolaylığı veya hangi ferahlığı vereceğini kimse bilemez demiştim. Hı hı. Telefona gittim sonra. Açtım ve e, karşıma bir amca çıktı. Gerçi ben hemen söyleyeceğimi söyleyecektim böyle. Amca sağ olsun <gülüyor> bana önünde <öyle> bir ki. <gülüyor> Ay beymam yani böyle, ben kim çuduğunu çırp... <gülüyor> Konuşmakta olduğunuz abonemizin kontrolü bittiğiniz... Bu da güzel, dinleyelim. Sizi tekrar arayabilmesi için kontrol yüklemesi gerekmektedir. Bu da aydınlık, Sabah bile böyle mesajlarla bizi aydınlatıyorlar. Hı. Çok teşekkür ediyoruz. ...Cıngıl yaptırmak için bu kadar güzel olmazdı. Sanıyorum sabahın dördüne en iyi gidecek şarkılardan biri bu. Sahnede... ...Çok sade bir sahnede... ...Şarkı söyleyen adamlar ve boş caddeler... ...Ve kayıp giden bir sürü kent, şehir fotoğrafı... Bir şarkı işte. Ben ne ki karşılıyordum. <Gülüyor> Doğru <Gülüyor> Ne diyeyim ki? Der <Gülüyor> bu şarkıyı söylüyorsunuz ve var benim böyle bir listeden var mesela yerle bir edilecek kentler listem var özel. Böyle onlar böyle yavaş yavaş yerle bir oluyor ondan sonra. Hani tabelalar vardır inşaatların kendileri. İşte şu kadar yıldır çevreye ver, dünyaya verdiğimiz rahatsızlık için özür dilerim. <Gülüyor> Merkezi yapmayacağım. Şarkıyı dinleteceğim. Merak etmeyin. Hayırlı geceler. Alo. Hayırlı geceler. Kiminle görüştünüz? Alo. Duyuyor musunuz beni? Ben iyiyim. Niye? Nereden arıyorsunuz Hüseyin Hı. Hanım? Hı. Hı. Nereden Fransa'dan arıyorsunuz? arıyordum. Hollanda'dan. Fransa'dan. Fransa'dan. Evet. Buyur, sizi dinliyoruz. Ee, nasılsınız? Hamdolsun. İyi, siz de iyisiniz inşallah. Allah aşkına e, hamdolsun. Bizler de işte iyiyiz sizin sesiniz ee, duymak için açmıştım aslında. Hı hı. Ee, burada saat daha üç... <gülüyor> ...sizi dinliyoruz. Hı hı. Ablam ara, ablam ara sıra uyuk uyuyor falan. Hı hı. <gülüyor> ee, bir şey söylemiştim şimdi. Buyurun. Benim dinlediğim olay çok acayip bir şekilde. Ben sizi aynı zamanda teybe çekiyorum. Akşam sabah sabahleyin kalktığımda işe gideceğim de. iş İş yerinde sizi dinleyeceğim yani. Ne iş <gülüyor> yapıyorsunuz hayırdır? <gülüyor> konfeksiyon işi ne konfeksiyon işi orada iş yerinde dinleyeceğiz inşallah aynı zamanda kasebe çekiyoruz sabahleyin gündüz de daha iyi anlamak için ee, Ben bir şey paylaşmak istiyorum o şeyin başında programınızın başında demiştiniz ki hı -hı. E, işte ben keşke Türkiye'de yaşamasaydım demiştiniz hı hı ben bunu pek, e, keşke gerçekten o, öyle olaylar görüyoruz ki Hı -hı. bunu yazın konuşmasın başından geçmiş anlatabilir miyim? Tabi. E, i̇şte şey çocuğu hastalanmıştı ki bir buçuk yaşlarında falan. işte hemen sormuşlar e, ödemeyi neyle yapacaksınız? Sağ Hı -hı. çocuğu içeriye almadan. <gülüyor> ha, güzel oldu e, güzel. <gülüyor> ödemeyi neyle Arkadaşlar evet. sabredememişler demek ki. Yani ödemeyi ne yapacaksınız? İki üç defa başına gelmiş. Hı hı. Burada da olduğunda diyorlar ki ilk önce can olsun. Yani. İlk önce alıyorlar hı hı. neyi var neyi yok hı hı. falan diye soruyorlar. Burada da çok gitti hastaneye. Hı hı. Ee, ama orada ilk önce nakit para yani. bu çekmek, öbür diğer işler zaten kabul olmuyormuş. Hı hı. Onu sorular. Öyle durumlarda keşke Türkiye'de yaşamasaydım olabilir. Hı. Ama ben 3 seneden beri buradayım. Ben keşke Türkiye'de yaşasaydım diye dua ediyorum. <gülüyor> keşke Türkiye'de yaşasaydım. Hangi şehrindesiniz Fransa'nın? Ee, Fransa'nın Paris'in. Paris, Paris şehrindeyiz. Paris'tesiniz. Mesela Hı. ben keşke Türkiye'de olmasaydım dedim. Türkiye'de yaşamasaydım demedim de. Şimdi sizin aklınıza tabii doğal olarak o gelmişti. Ama mesela ben <gülüyor> Paris'te yaşamak istemezdim yani. Görmek isterim. Bakın ben bunları söylerken, biraz da böyle hani konuşmamdan işte diksiyonu düzgün aklı başında laf ediyor gibi biri ama, şu düşmanlığa bak falan diyorlar, tamam mı? Ya nedir yani bu? Nefret mi bu? Hayır. Bu psikoloji. Yani ben öyle bir şehirde, daha doğrusu öyle bir kentte yaşamak istemiyorum. Nasıl oluyor? Yaşamayın. Yani Benim şey, evet, ben bir şey ben bir şey söyleyeceğim. Ben de aynı şekilde Paris olsun, şey yapsın. Hı. Ben e, vatanımı seviyordum. Türkiye'yi çok seven bir insanım. Aa, vatanımı çok seviyorum öncekiyle. Yani bu Mısırda olsaydı ben vatanımı çok severdim diye düşünüyorum. Hı. Bu da özellikle Türkiye oldu mu? Ee, ne olursa olsun, hangi şekilde olursa olsun, hmm. e, ben vatanıma hiçbir şey değişmezdim. Yani bunu kesinlikle hmm. söylüyorum. Hatta Esresyan'ın bir eseri var. Hak dermiş dünyada cennet var. <gülüyor> Yani gerçekten böyle onu hep dinlerim ben aklıma o gelir. Efsizliyanın o güzel, güzel gelir aklıma. Yani şimdi bir şey var burada maneviyat bitirilmiş durumda. Hı. Yani şimdi bizim yan komşumuz vardı yan komşumuzu deneyeyim de yani komşumuzun yanında bir tane kadın vardı Fransız. Hı. Ee, kadın ölmüştü 4-5 ay oldu işte bu soğukların şey olduğunda. Bir ocakta mı falan öldü yani öyle bir şey öldü. Hı. Kadın hatırlamıyorum. Hastaneye kaldılar. Ayda mı? iki ayda mı ne bir kızı vardı. Genç bir kız, 20-25 yaşlarında sen bir kız. <gülüyor> Özel Ayda. Bu arada Fransa'dan dedikodu yapıyoruz. Güzel, heh. Biliyorum. İki, i̇ki ayda falan geliyordu. Daha sonra şey oldu yani. Kız böyle dedim size daha çok düşkündü. İnsanlar Türkler var. Bu olaylara daha çok düşkün yani. Hı -hı. İslam'da da olsun bu çok anne baba yazsaydı sevgi. Hı -hı. Hürmet. Aynı şekilde çok düşkünlük Bu Türk e, saadetlerinde de var. Zaten İslam'da da bu zaten belirtilmiş. Yeri konumu belli. İki yani şimdi kadın öldü. Kız dört beş ay sonra kap ilkiledi gitti dört beş ay sonra falan geldi. Hı hı. Yani bizim demek istediğim burada. Biz bunları anlayamıyoruz diyorsunuz. Yaşamak... Yani ben şey ben yani burada eğer Türkiye'de bir ölmüş olsaydı ki komşumuzlar vardı böyle bir yakın akrabalar öyle yani ona çorba gider, ne bileyim yorgun akşam ona teselliyi verilir, ne bileyim şeyler yapılır yani burada öyle bir şey yok yani anlatabiliyor muyum insanların suratları beş karış, atlık, e, ne bileyim işte maneviyat, olur, saygı, hürmet de işte ne bileyim o şeyler yok yani insanlar bonjour, işte iyi günler, e, baba hadi güle güle Fransızca nasıl peki? Fransızca e, nasıl? Üç sene, üç sene eğitim gördüm, Hı -hı. Allah şükür iyi Yani otobüse binebiliyorum ha <gülüyor> yani yok tamam Bayağı biliyorum Allah'a şükür. Üç seneden eğitim gördüm. Yani okula gittim. Hı hı. Ee, de bıraktım. Bir de yani şimdi geçenlerde bakkala gittim ben. Ekmek alacağım. Hı hı. Bir santim var ya. Yani elli santim değil. Yani bir kuruş var diye bizim hı hı. Türkiye'de. Şimdi er oldu ya burada. Hı hı. Bir kuruşum yok diyorlar ya. Kadın bana ekmeği vermedi. Ya, yani her zaman aldığım yer bile. Benim bakkal diyorsam ben şey, beş kilo suçu yazdırabiliyordum. Bunlar, ya. Bunların veresiye defteri de yok değil mi? <gülüyor> ya yani, yani, yok yani gerçekten bir santim yani bir santim bir kuruş yani bu <gülüyor> güzel oluyor. Çok Bir de bir şey daha var. Ondan bütün de hallatım. 90'larda genellikle giderim gelirim ayda iki üç defa arkadaşlarıma mektup yazarım Radyo programcılarına mektup yazardım. <gülüyor> daha sonra şey yapmaya geçenlere gittim üç seneden beri ben dış ülkeye yani Türkiye'ye giden pul vardı, pul vardı, kırmızı bir pul. Onu yapıştırıyordum, evde bizim pulumuz vardı. Onu yapıştırıyordum. Üç seneden beri hep aynı kadına denk geliyordum. Kadın şey, abla, şey, ırkçı, rastif diyecektim, ırkçı bir kadın. Ondan sonra ben şey yaptım şimdi. Mektubumu verdim biliyor musunuz? Şey, kadın diyor ki Daha sonra mektubumu verdim Kadın hep hiçbir şey söylemiyor 3 sene ama ya yani, Düşünüyor musunuz? 3 sene Hı. O sıra geçenlerde yine bittim. on 14 tane yine mektup attım Bayramlarda Bayramda atmıştım evet 14 tane mektup attım kartpostal attım Daha sonra başka bir kız vardı kız kızdı Herhalde orada Dedi ki Şöyle dedi bunları yapıştırmayın dedi. Bunlar dedi Türkiye'ye gitmiyor dedi. Ya yani Allah, Allah dedim gerçekten nasıl lan? Yani kadın yani işsinden beri para var ya, pul yani boşuna boşuna pul parası verdirmiş yani yirmi beş sen. Anlamıyorum ya böyle işte abilerin böyle zorlukları var. Siz de dua edin. Efendim. <gülüyor> Gördünüz yani. Yani yaşamayın gerçekten, çıkayım yaşamayın yani orada ölüm gibi geberin, yani açlıkta. Çok güzel, o da güzel, pek çok kesinlikle. Gerçekten geç... ya, bu Nasıl kadar edin? zorluklarını çekiyorum ki anlatamam yani, Allah... bir evans etsin, bir evans etsin bilmiyorum, iki... Ee, camiye gidemiyorum yani Türk camisi yok yakın yani bunlar beni çok maneviyattan uzaklık demiş şey yapıyor o ezan sesi mesela Marmara Efendi olsun diye radyolarda olsun ezan sesi gibi olmuyor yani bu hocalardan banttan hiç Aynı Hı? hiçbir şey yok. Ben mesela namaz kılacağım da takvime bakıp da şey yapıyorum. Aynen. İki saat saate bakıyorum. Saat kuruyorum Şey namaz vakti geldim de telefonumu, cep telefonumun saatini kuruyorum. Namaz vakti geldim de gideyim öyle yapayım diye. Yani bu, burada yaşamak çok zor. Diyorlar ki hani kurtulayım işte. Ha, olmaz ki öyle bir şey. Kurtulayım olmuyor yani. İnsüzlük çok kötü bir şey. <gülüyor> Yani evet. birazcık almasınlar, bize de dua etsinler de bize de yaşayalım. Yani ben İnşallah. bugün diyorum ki siz de, yani çok mu seviyorsunuz böyle evin üstüne, ben de buradayım. Daha 17-23 e, Nisan'da Hı -hı. Yani, yani Dedim yani şey dedim, ben, diyorsunuz ki burası, ben yok ben Türkiye'de yaşayacağım diyorum ileriki zamanlarda diyorum. Hı -hı. Yani kocam oradan olacak diyorum kısaca. İnşallah. Bunları onları... da... Zor zor zor diren diyorlar ben Allah a, Allah a dua ediyorum evlatlığım yaşamak istiyorum bunun için de bir amin istiyorum İnşallah. amin demiştirsin diyorum dinleyicilerde pek çok teşekkür ediyorum İnşallah Allah Allah'ın... hayırlı günler bekliyorum arkadaşlarım şapkına ama yani böyle güzel oldu sabah gördüm Ablan... <gülüyor> üç, üç burası daha ya tamam. gelmedi Peki. Ablam, başı ablamız da işte, İbrahim abi vermesin, delmesin. Yani bana sabahleyin artık beni ölü bulun falan yani. Peki, ablanın satıp konuşalım. <gülüyor> Hayır, bir günler görüşmek Sağ üzere. Ee, bize bir şey söylemek istiyorum. Siz ee, hatırladığım kadarıyla bir hastalığa mı yakalanmamıştınız? Bir ara rahatsızdım, iyileştim. İyiyim, evet, hamdolsun. Bir defa ben de. O zaman çok dua ettim. Çok evet bazen ben hasta haberimizi duydum Anladım. o ilk üzüntülü eserler çalmıştı. Gene hastamızdan kurtulduğumda hasta ha? haber verdim. Peki duygu sömürüsü yapmışlar demek ki. Yok teşekkür o, ederim. Onlar, onlar onlar onlar iyi insanlar. Ablama veriyorum haydi inanın. Sağ olasın Hemen teşekkür ederim. Her zaman, açmasak da biz her zaman buradayız Sizi dinliyoruz. Sabah sabah sade yani. Çok teşekkür ederim. Allah kolay gelsin. <gülüyor> Hayırlı sabah Sağ olun. Sizinle tanışalım. Sizin isminiz ne? Benimki Kamile. Kamile. Evet. Hı, bilmiyorum Hı. yani. Buyurun. Benim en işte. Kardeşimiz benim ona hep tefili veriyor. Yani, sabır diliyorum o, o çok şey yapıyor. Biz ona bir Paris dedikodusu yaptık yani. Komşuları, evet. onthanedeki <gülüyor> kadını falan hep ben yani abatma diyorum, bu bir imtihan, burada kaldığımız, yani inşallah diyorum ileride daha güzel günler gelecek. Evet. İleride, iyi günler ileride anneanne diyorum. Anneanne de vesaat etti, onu çok özlüyoruz İnşallah buradayken görmedik. Allah rahmet eylesin. İşte, sizin o şiiriniz çok hoşuma gidiyor. Aa, o daha bir şiir hatta şey. Onu her defasında evet. söylemek zorundayım. <Gülüyor> O benim dediğim Hüseyin, soyun şiirim, Tamam mı? O mesajı söyleyelim. Sizlerin çok dua istiyorum. Peki, çok i̇şte teşekkür saflasın. ediyorum. Oldu. Peki, evet. Çok Şimdi sağ size size. şu an şeyi okuyorum, Babil'de ölüm, İstanbul'da aşk okuyorum. Hı hmm. hı. <gülüyor> güzel. İşte 183'in sayfaya girdim de. Maşallah. Ben yani çok güzel bir kitap Maşallah diyorum. Ha. Sağ olun. Ben Sağ olun. Herkese öneriyorum. Çok sevicem. Sağ, sağ olasın kâmile. Görüşmek Hı. üzere. Sana da Paris'e de hayırlı sabahlar, hayırlı geceler. Evet. Sabahın 4.20'sinde Paris dedik Şimdi bak. Oraya gidiyorlar yaptıkları dedik. İstan bir antrejide okur. Değil mi Şöyle bir özgürlük, Paris ruhu. Biliyorsunuz Andrejid'in Dünya Nihmettir'i vardır, ben çok ondan bölümler okumuşumdur. Bu yabancı ülkelerle ilgili bir şeyler söylemem lazım, hatırlatın bana, unutursam ama şarkı dinleyin. Burası İstanbul, burası Paris. Orası İzmir, orası Kayseri, orası Kitahya, orası Ankara. <gülüyor> Ve kentler listemden başka mesela orman yapılacak kentler ve yerler listem vardır. Orman yapılacak. Hani böyle gazetelerde ya da televizyon haberlerinde zaman zaman işte cami yapılması tartışmaları falan alevlenir. İşte Taksim'e cami gibi. Şahsen bana çok uzak bir şey. Yani bir bölgeye cami yapmak, yaptırmak falan böyle. Bu cümlemi bir yanlış anlayacaksınız biliyorum ama ben yine söyleyeyim. Ben mesela, bende vurgu şeydir, orman yapmaktır. Mesela burayı kaldıralım yani burayı toparlayalım, burası orman olsun. Buradan bir şey olmaz. Yani camiyle falan olmaz. <gülüyor> Yani. Hazırlıksız. Evet. Unutmadan söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim. Yaklaşık yarım saat önce, bir saat önce, bir saat olmadı da... ...okuduğum şiirler, okumaya çalıştığım şiirler vardı. İmam Şafii'nin şiirleriydi onlar. Bunu okuduğum kitabı, özellikle tanıtmak istiyorum, ben bunu önemsiyorum çünkü. Divan adını taşıyor, İmam Şafii'nin Şiirleri alt başlığıyla. Bu yeni bir kitap, Şule yayınları tarafından basılmış. Ne zaman? Yeni dediğine bakar mısınız? Kasım 2002. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Halkalı'dan Melike. Buyurunuz. Önce şunu söylemek istiyorum. Hı. Eskiden programlarda yayınladığınız bir şey vardı. Ne olacak bu milletin hali diye başlayan cümleler kurmak ve şiir okumak için aramayınız. Aha, ara cümle, cümle cümle dediğimiz cümle ara şeyler verdim. Hı. Bu çok güzel bir şeydi. Bence bunu tekrar yayınlasanız çok güzel olur. Hı. Şimdi... Bazı dinleyiciler arıyor. Ya yani programın formatına uymayan şeyler söylediği, söyledikleri zaman siz onları kırmak istemiyorsunuz. Ama bu da hoş olmuyor. Yani programın akışını değiştiriyor. Annem bana kibar ol dedi. <gülüyor> ya bu da yani biz dinleyiciler tarafından da hoş olmuyor. Yani biz bunları hı hı. duymak istemiyoruz. Hı hı. Aşağı yukarı programın seyrine öğrenmeleri lazım aslında. Hı hı. Ee, bir de şey bu. Pek asalite de yakışmıyor bunların dile getirilmesi bence. Asil biri değil mi? Hmm, yani hem azarlayamazsınız hem ondan da duymak istemiyorsunuz. Bir daha sefer azarlarım mı? <gülüyor> <gülüyor> aktan kaçarken programın rotası da değişiyor gibi. Böyle bir kaygı bunun gibi Kritik alalım yani ayrıntılı bir kritik dinlemek isterim. Ya eskidenydi. Kulaklarım açık, biliyorum. E, benden kaçan ama yine bana doğru bir programda yönü. E, daha önce dinlediğim işte gece yürüyüşlerinde. Hep bana dönük konuşmalar yoğunluktaydı. Şimdi benden çıkışla genellemeler... Eskiden öyleydi. Yani benden çıkışla genellemeler yapıp İslam coğrafyalarını vuruyorduk. Ama şimdi insana dönük konuşmalar Hı -hı. genellemeden aslında insana dönük... Aralarda genellemelerden Hı -hı. genelden böyle özele doğru sadece birkaç böyle küçük not, birkaç cümle. O da genelde işte insanoğlu diye başlayan değil mi? Hı -hı, evet. Evet bunun cevabı var sanıyorum neyse dinliyorum <gülüyor> ya bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum aslında ben hep alıcı gözü iletmiyorum yani pek bir şey katmak istemiyorum da ya katacak şeyim yok e, kapasitem yok diyeyim e, şöyle düşünün bir hedefiniz var şehir içerisinde siz oraya hızlı bir şekilde arabayla gitmeye çalışıyorsunuz bir bu yöntem var bir de yukarıdan bakıyorsunuz yani helikopterle o hedefi e, görüyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde Gece yürüyüşü bana dair bunları veriyordu. Çok önemli ipuçları veriyordu açıkçası. veya bunları bekliyoruz. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Benim için hı hı. çok önemli ipuçlarıydı. <gülüyor> Biraz kolay hazır diyeyim herhalde. Yani yani insan onu doğası gereği bir şey var tabi. Yani bir kitabı derim 700 sayfalık bir kitabı okumaktansa birisi okusa da anlatsa. Ya, evet. ya da altı sızmış bir kitap olsa da sonra da baksanız mesela oradan bahsetseniz evet öyleydi yani hı hı. formatı öyleydi geceyi düşünün yani cıngılı ile her şey ile geceyi hala öyle olmasını istiyorum telefon bağlantıları çok güzel oluyor aslında bir ara e, şey telefon bağlantıları almıyordunuz işte saat 1'den 2'ye kadar 12'den 2'ye kadar falan kendiniz bir şeyler söyleyip çekip gidiyorsunuz hı hı. E, şimdi e şimdi anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz birçok şey anlatıyorsunuz. Dinleyicinin de size karşılık vermesini bekliyorsunuz. Arkadaşım bir tanesi açıyor diyor ki ya ne olacak arkadaş bu ülkenin hali. Hı -hı. Ya çok anlamsız oluyor. Hı -hı. Hem dinleyenler açısından ben hem sizin açınızdan da böyle olduğunu şimdi zannediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela dört haftadır Hı -hı. Ee, bir şeyler anlatmaya çalıştım. Şimdi doğal olarak tabii anlatmaya çalıştığım, etrafında dolaştığım şeyler hakkında bana yardımcı olabilecek, o konuda bir kanaati olan, bir cümlesi olan, e, birilerini dinlemek, umuduyla telefonlara merhaba dedim, hayırlı geceler dedim, ondan sonra. Şimdi şöyle bir kanaat oldu tabii dört hafta sonrasında ben de ya çok net anlatıyorum, evet biz daha düşünüyoruz diyorlar. Ya da, bu konu benim elime çekmiyor bile, o da hani bu gece özellikle işaret etmeye çalıştım. Mesela Türk, İslam, vatan, hı hı. millet, ay yıldız ve benzeri şeyler e, pek dil yani aklı başında insanların çok fazla diline aldığı şeyler değildir. Hı hı. Bunlar genellikle böyle marjinal insanlara, marjinal tiplere, böyle daha uç denilen insanlara ve topluluklara mahsus gibi görünür. Oysa Türkiye'de bizim, bakın şimdi mesela şöyle bir fark var. Daha önce ben mekana vurgu yapmıyordum. Hı hı. Şimdi mekandan bahsediyorum biz zaten. Mesela İstanbul'dan bahsediyorum, Türkiye'den bahsediyorum. Şimdi hı. bunu yaparken çok tehlikeli bir şey var. Nedir o? Bir, İstanbul'dan bahsederken bak bu da işte İstanbul yedi tepesiyle bu da İstanbul. Bir evet. istiyor. İstanbul değil ki. Kara gözü için değil ki benim İstanbul muhabbetim. Yani. Yani. Şimdi mekandan bahsetmeye başladığınızda iş sıkıntılı bir hale geliyor. Hı. Ve bu burada, şimdi ben bunu özel e, zamanlarda da gözlemleyebiliyorum. Arkadaşlarla da konuşurken gözlemleyebiliyorum. Hı hı. Yani kendinizle güya aynı referansları paylaştığınız, diyelim ortak kitapları okuduğunuz, benzer yönlere baktığınız arkadaşlar bile. Böyle bir vurguyu hazır değiller. Mesela bir örnek vereyim evet. ben size. İşte sağ kesimli tabirlerden daha doğrusu bizim mahalle dediğimiz hı hı. İslamcı bir yayın evinin bir kitap kapağından bahsedeyim. Daha geçen gördüm, denk geldi. Demek ki algılarım değişti. Şimdi fark ediyorum. <gülüyor> Türk milliyetçiliğinin <gülüyor> kökenleri diye bir kitap. Kitabın yazarı yabancı. Unuttum o arada hatta espri yaptım arkadaşlar. Muhtemelen bir Yahudi bir yazardır dedik. Hı. Hatırlarsınız dört haftadır birkaç haftadır bir vurgu yapıyorum. Yani bu coğrafyada e, etnik tarih kavramı Batılların eseridir hı hı. ve bu konudaki tarih kitapları hep Batıllar tarafından yazılmış, hı hı. yerli tarihçiler tarafından çok kötü bir biçimde taklit edilmiştir diyor. Hatta hemen bir örnekte vermiştim, tarihte Araplar kitabı mesela demiştim, bir, bir Arap yazmamıştır bunu, Yazıram, bir Yahudi yazarındır, akademisyenindir. Hatta o espriyi yaptım, daha sonra şimdi kapakta çok ilginç bir şey var, şimdi bakın bu İslamcı <gülüyor> diye tabir edilen bir yayın evi. Türk Milliyetçiliği Kökenleri kitabın başında, kitabın kapağında bir ay yıldızlı bayrak illüstrasyonu var. Şimdi. Ay yıldızlı bayrak Türk milliyetçiliğinin bayrağı değildir. Türk milliyetçiliğinin bayrağı üç hilaldir. O kadar acı bir şey ki. Ay yıldızlı bayrak sizin çok eski bir bayrağınızdır. Yani hatta ben zaman zaman şöyle espri yaparım. Dedim, özel günlerde Beşiktaş Belediyesi'nde Barbaros Bulvarında büyük kırlangıç bayraklar asılır ay yıldızlı. Acaba derim Beşiktaş Belediye Beşiktaş'ın ahalisi Beşiktaş Belediye Başkanı Bu bayrağın tırnak içinde Hilafet bayrağı olduğunu biliyor mu? Şimdi durum bu Yani dikkat bu ilgi bu Yani mesela biz ne yaparız? Refleksleri biliyor biliyorum o kadar kör bir insan değilim Şairin sorusunu hatırlayalım son yıllarda Türk müsün gavur musun? Diye sorduğunda Müslüman. hayır bu mezhebe değil ki Bakın, Müslümanlık benim yaşam tarzımın şartı. Evet. Ben nereliyim sorusunun cevabını vermez. Evet. Yani ayağımı nereye bastığımın cevabını vermez bana. Başta keşke Türkiye'de, Türkiye'de olmasaydım dedim ben. Türkiye'de yaşamasaydım demedim. Evet. Yani Paris'i bir görmek isterim. Hatta vakti zamanında İngilizce kursuna giderken ben, Hayret etmiştim sınıftakilerin İngilizce öğrenme nedenlerini öğrendiğimde. <gülüyor> Mühendis bir arkadaş var, hiç unutmuyorum. Biraz ben de delikodu yapayım sabahın bu vaktinde. <gülüyor> niye? İşte Amerika'ya gideceğim, benziğine çalışacağım. <gülüyor> Pardon yani. Mühendis değil misin? Evet. Peki, değil mi? Nasıl yani? Anlamıyorum ki ben bunu. Evet. Yani şunu anlarım bak, ben şunu anlamaya çok yatkın biriyim. Fransızca kursuna gidiyorum, niye? Bak fantazim var nedir? Gideceğim Bahar'da yazın Paris'te kafede oturacağım, lemon okuyacağım ve bir Fransız kızıyla tanışacağım. Bak ya, bu çok bu güzel, güzel bir yani bu çok bir dil öğrenmek için var yani Hı. bir dil niye öğrenilir? Birkaç neden varsa en başat en başta gelmesi gereken şudur. Bunu anlarım bu çok güzel. Evet getirdin. Türkiye'de insanların yabancı dil öğrenme merakı ya da yurt dışına gitme nedenleri. Kusura bakmasınlar. Ya bunlar bana bir de real olalım, gerçekçi olalım, rasyonalist olalım. Benim de arkadaşlarıma yaptığım bir espri vardır. Özellikle yurt dışında olanlara. Şimdi de önüne çöle geleceksiniz diyorum ortadayı kastederek. Ondan sonra ve bir arkadaşım Amerika'ya gitti işte böyle. Aynı grafiker. Grafiker Amerika'ya gidiyor, benzincide çalışıyor. 15 gün sonra geldi. Şimdi beni, beni görmek istemez. Çünkü ben onu ne zaman görsem hep <gülüyor> çöp derecesi, diyorum. Niye? Bu bir hayat perestiktir başka bir şey değil. Öyle evet. Ya ben hayal perest miyim? Sanmıyorum. Böyleyim, ben Batı dünyası şeyler okuyorum, dinliyorum zaten. <gülüyor> Benim için bir nefret objesi değil ki bu. Ama şu bir gerçek birçok yerde titsinin objesidir. Yani evet. Bu başka bir şey ama. Yani bu şöyledir. Yeğeniniz vardır. Ben seni seviyorum ama bu davranışını sevmiyorum dersiniz. Bunlar ayrı şeylerdir. Hı hı. Ben seni sevmiyorum ama yeteneklerini takdir ediyorum. Hı hı. Benim yüzüm batıya döndüğümde söyleyeceğim şey bu. Seni hı hı. sevmiyorum ama yeteneklerini takdir ediyorum. Hı hı. Ama senin yeteneklerin benimle başa çıkamaz başka şimdi şuna söyleyeceğim çok fazla bir kere aradan zaman geçiyor tamam mı zaman geçiyorken Hı. ben değişiyorum yani, yani siz buna şahit oluyor yani ben vurgusunu yapmak istemiyorum çünkü bu çok iğrenç bir şeydir evet. hani diyorsunuz ya mesela önceden kendinizden kalkardınız genele ilerdi şu anda niye yapıyorum bunu çünkü bana itici geliyor yani şu değil ...kalabalıkların önünde... ...işte ulusal bir radyo istasyonunda... ...yani utanmıyorum... ...biliyorsunuz utanmıyorum öyle bir şey yok. yok ya Öyle bir şey düşünmüyorum da. Hı. Ama bunu istemiyorum mesela. İşte kendi açımdan bakınca... ...kolay geliyor, hı. daha güzel geliyor. Şimdi birçok yerde... ...duyamıyorsunuz böyle söylemleri. Hı. Genelde işte belli başlı... ...konuşulan konular belli. Hı hı. İşte ya kültür, sanat adına modadan, estetikten hı hı. ya tarih adına işte bir ırk, ırkçılıktan bahsediliyor. Hı hı. Böyle ortamlarda işte televizyon zaten malum. Televizyon açmak bile istemiyorum. Hı hı. Gece yürüyüşü çok başka. Yani Cuma günü gecesinin gelmesini ben iple çekiyorum. Hı hı. Eskiden de böyle zaten. Hı hı. Şimdi daha dikkatli diyorum. Yani bir alıcı gözüyle baktığım zaman hı hı. E, tabii şey... Bir değişik bir konumda oluyorsunuz, daha farklı istekleriniz oluyor. Siz hı -hı. anlatan olduğunuz için bilmiyorum, anlayabilir misiniz bunu da? Yani. Mi? yani yapıcı veya böyle eleştirilerini sunmak istedim. Aslında pek eleştirilir değil de, Yo, ben kritik, Kritikleri açıyorum yani. Hani biz eleştirileri aç O manası söylemiyorum. Hı -hı. Yani çünkü ben mesela daha yeni yeni alışıyorum. Farkındayım bir yani ben Alışkın değilim. Eski bayağı, ben aslında çok katılmıyordum programlara da. Hı -hı. Epeydir ben dinliyordum sizi. 98'den beri kalpa. 97'den beri dinliyordum. Bu sırada bilmiyorum katılmak istedim. Bir süt firma firması var onun sloganı şey. Bilmem kaç nesil işte onunla büyüdü diyor. Biz kaç kuşak büyüttük yani. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şey var ya, e, demin YouTube çaldınız ya, Hı. onun Vido Vida Ciu diye bir şarkısı daha var. Biliyorum, Zaten ben, ya ben ya bir ara konser haydi. kaydını güneştiyordum size. Hı, o çok güzel, bir de onu arada yayınlarsın. <gülüyor> <gülüyor> arada bir şey isteyim. bakarız. <gülüyor> Teşekkür hayır, ederiz, hayırlı sabah, hayır, hayır. sabahlar size de. Böyle gavur müziklerim, niye bu? Tövbe. Ah, dünya. Yavaş yavaş toparlayalım mı? Saat 4.39. Ya bana sorarsan mesela 5, 5 gibi veda etmeyi düşünüyorum. Söylemezsem, içimde kalır. Uyuyamam. Dediğiniz bir şeyler varsa. Var mı öyle bir şeyler? Biliyorum, bir radyo istasyonlarımak iğrenç bir şeydir. iğrenç bir Onlara benzetilmek. Allah razı olsun, çok güzel program yapıyorsunuz. Hepsini beğenerek dinliyoruz. Canlı yayına katılmak için telefon numara İmam Şafii'nin divanı, şiirlerinin yer aldığı divanı tanıtıyordum. Şule yayınları tarafından yayınlandı bu. Ali Uğral'ın gerçekten çok zahmet vererek, üzerine titirerek yaptığı tercümeler ile oluştu bu kitap. Mübarek bir kitap olmuş ya. Ay. Şöyle yendim telefonunu vereyim meraklarına. 0212 212 500. Divanı Şiirlerinin yer aldığı divanım. E ben haberim. Şarkı daha dinleseydik. Onu Bu akte gidebilir. ne zaman dinlesem KP'dir dinlemedim Marus bu albümü. Bir kış yılını hatırlayamıyorum. 97 olabilir. Bebi evin arka odasıdır. Hep öyledir. Ayna gibi karşılıklı çoğalıp giden kimi zaman haber ...kitabı kadar... okurken genelde yaptığım bir şey vardır. Mesela kitabı okurken, tabi akademik yayınları kastetmiyorum. O kitaba uygun müzikler dinlemeye çalışırım, fonda. Örneğin bir Fransız romanıysa, hangi yıllarda geçiyorsa mümkün mertebe diyelim... ...o yıllara yakın bir şey dinlemeye çalışırım. Tabi her zaman böyle denk gelmiyor. Ancak işte... ...diyelim romantik kitap romantik... Bazen bazı şarkılarla, bazı albümlerle, bazı kitaplar böyle denk geliyor. Öyle oluyor mesela o yüzden bir şarkıyı duyduğumda bir kitabı hatırlıyorum. Ya da o kitabı gördüm o şarkıyı hatırlıyorum. Mesela geçen haftalarda size Ey Gönül diye Halit Baba'dan Azeri şarkı dinletiyordum. Mesela ben şimdi o şarkıyı duyduğumda eşim Ali Şeriatı kitabını hatırlıyorum. Ne zaman eşim Ali Şeriatı kitabını görsem Ey Gönül onu hatırlıyorum. Şimdi bu albümün bu şarkıları dinlediğimde o sıra Sol bir romanını okuyordum ve roman da çok ilginçtir tabi o. Ee, bir yerde tabi burası oraya çok denk geliyor. Hapisten çıkan bir adam var. Ve hapiste tanıştığı kadın var. Müthiş yokluk sıkıntı günleri. Hapisten olsa... çıkmış hiçbir şey yok artık. Bütün hayat darmadağını... ...hiçbir şey yok. Bir dakika bekleteceğim. Hiçbir şey yok. Ve... ...çok kötü bir trenle gidecek. Resmen ayakta gidecek hasta aynı zamanda. Yani biz de ...en kötü dediğimiz tren bile lüks onun için. Oturacak yer dahi yok. Ve... Treneyi tutmeden önce o kadını bulmaya çalışıyor. Evine bakıyor, koşturuyor, sokaklarda koşturması var. Muhtemelen nerede olabilir diye koşturması var. Evine gidiyor, kapıyı falan... yok, yok. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar daha doğrusu. Hayırlı sabahlar. İbrahim Bey, e, açık araziden dinleyen şahıs desem herhalde yeter. Ha, evet. hala açık arazide misiniz yoksa? Yok, şu an meskum muhaldeyiz. İyi, güzel. E, İzmir'in dağlarını herhalde benler iyi kimse bilemez. Öğrendiniz evet. mi İzmir'in dağlarını? Maalesef. Haa, <gülüyor> güzel. Yok ya, iyi bir şey bu. Yani iyiliği, kötülüğü... Sabah Ama bu halde iyi değil değil mi? Yani böyle baharda hani Türkiye'de evet, var ya. Mevsim geçişlerinde hı hı. E, işte benim İzmir için veya genelleme yaparsak rakımla böyle manevi background arasında bir şeyim var benim. Hı. Yani ters orantı var herhalde. Ters orantı mı? Evet yani. Bir rakım yükseldikçe e, manevi evet, duygular arasalıyor mu? Artıyor. Şey pardon paralellik Asılıyor. var. Paralellik, paralellik var. mi görüyorsun? Evet yani rakım düştükçe şeyler değişiyor. daha çalıyor mu? Galiba. Ha <gülüyor> güzel. Yani, Ama galiba... benç onun rakımla değil, insan bir şey daha dediğimiz şey, daha imgesi mesela, son peygamberin Hazreti Peygamber Efendimizin Hira daha tecrübesi var. Şimdi daha'nın bence ayrı bir okul olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir adam bir dağda yalnız başına kaldıysa ya da kalmadıysa bu iki adam arasında dünya kadar, dağ kadar fark vardır öyle diyelim. Evet, Hatta şi... dağlar kadar. Kusura bakmayın böyle. Estağfurullah. Şiiriniz böyle geçiyor, ya o e, beton yığınlarının uzayan kuyruklar falan diyor. Aynen öyle yani e, rakım azalıp da şehre doğru indikçe herhalde beton yığınları insanların duygularını falan köreltiyor herhalde yani Hı -hı. öyle bir. Bir ben şeyden bahsetmek istiyorum, bu akşam Üstad İsmet Özel'i dinledim de hı hı. bu işte şeyden bahsettiler, işte günden malum sıcak Bağdat'tan. Onunla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Gerçi sabaha karşı da pek yani şey bir <gülüyor> konu değil ama. Ama orada acı çeken bir şairi gördün değil mi? Yani. O yüz ifadesinin. Birkaç tane orada işte e, gazeteci olduğu iddiası olan kişi vardı. Gerçekten kendisini diğerlerinin arasından e, sıyırmıştı yani İsmet Bey. Farklığını belli ediyor. İşte bir söz var ya yanlış hesap Bağdat'tan döner diye. Hı hı. Ben birkaç gündür şeyi düşünüyorum. Herhalde e, Bağdatlılar, Kerverealılar işte şeye benzetiyorum yani dersini çalışmayan veya ödev, verilen ödevi yapmayan çocuklar işte okula gitmezler veya öğretmenden Aha. kaçarlar Bağdatların durumu da biraz ona benziyor herhalde işte ödevlerini tam herhalde çalışmadıklarından işte İmam-ı Azam'a Hazreti Hasan'a Hüseyin'e Kerbela'da sırtlarını dönüp kaşlar gibi geliyor bana. Şimdi burada medyada sunulan fotoğrafı aldanmamak lazım. Mesela ben size çok somut bir benzer bir örnek söyleyeyim. Mesela Lübnan, yani şu anda görüntüde ne var? İşte devrildi, bitti. Evet. Bu bir yerde doğru. Yani sonuçta zaten e, biz mesela sürekli şunu uyguladık. Kimse Saddam gibi bir sorunu ...Amerika ve İngiltere gibi dev sorunlarla değiştirmenin makul olduğundan bahsedemez. Tamam bir sorun kalktı ortada. Yani öyle ki biz yani o dönemin bittiğine sevinemedik bir de. Niye? Çünkü daha büyük problemleri doğuracak adamlar var ortada. Şimdi burada bölgeyi bilmeyenlerin es geçtiği bir şey var. Kısa bir hatırlatmada bulunayım sabahın bu vaktinde. Şimdi mesela Lübnan'la Irak birbirine çok benzer. Hangi açıdan benzer biliyor musunuz? Ee, oradaki nüfus, nüfusun dağılımı, milletler, mesela şöyle bir örnek vereyim size hemen kısaca. Buyurun. İsrail 1982'de, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Yasir Arafat'ın Beyrut'ta olması münasebetiyle, yani buradan Beyrut'tan bize terör gönderiyor, güvenliğimiz tehdit ediyor, bahanesiyle İsrail'e, aman Lübnan'a savaş açtı ve Lübnan'a girdi. Buyurun. Önce Beyrut Havaalanı'nı ele geçirdiler. Bakın çok benzer bir şeydir bu. Hı hı. Sonra Be Beyrut Havaalanı düştü. Sonra Beyrut düştü. Beyrut'un küçük bir bölgesi kaldı. Yani birkaç kilometrelik bir daire. Bir tek oraya giremediler. Ama kuşattı, kuşatıldı yani. Bitti her şey. Ondan sonra işte araya aracılar girdi. Pazarlıklar yapıldı. Yasir Arafat ve Çekirde kadronun Kuzey Afrika'ya gitmesine müsaade edildi. Ee, İsrail... Ele geçirdi. Lübnanı ele geçirdi. Sonra ne oldu hiç hesapta olmayan bir şey. Lübnan'ın da güneyinde Şiiler vardır. Irak'ın güneyinde olduğu gibi işte Körveran, e, Necefik isimleri geçiyor ya. Yani. Sonra o bölgede hiç İsrail'in hesaplayamadığı bir şey oldu. Ee, Güney Lübnan'da işte Türkiye'dekiyle karıştırılan Hizbullah örgütü kuruldu hı hı. ve İsrail ordusu tarihteki tarih kısadır tek yenilgiyi İzbollah örgütünden aldı ve Güney Lübnanları hatırlayacaksınız kısa bir süre önce. Evet. Hangi yıl? Geçen sinemye belki senem. neyse. Geri çekilmek durumunda kaldı. Yani koca bir Lübnan örgüsünü yerle bir etti. Meyrut'unu başkentini ele geçirdi ama Güney'inden çekilmek durumunda. Bu olan sepeleri falan oluyor. Hmm. Hı hı. Daha aşağısında. Şimdi o yüzden yani hafızası olmayan bu ve benzeri olayları bilmeyen biri Aa, bitti falan ha. Daha yeni başlıyor ben size söyleyeyim. Evet. Yani daha yeni başlıyor derken. İlk ayağı diyebiliriz belki yani. Yani bu şimdi siz gününüz vakitlerini dinleyebiliyor musunuz bilmiyorum. Marmara Efendi'nin savaş fragmanı diyoruz onlara çıkıyor. Hı hı ben... Yani yarın evet. şu köşe yazarlarına şu cümleleri sarf etmesini bekleyeceksiniz. Bakın ilk nüveleri var ortada. Ya işte müttefikimiz Amerika ile karşı karşıya gelmektense. Zaten Güneydoğu'nun ekonomiye bir katkısı yok. Artı şu kadar masrafı var. En iyisi Güneydoğu'yu verelim bu daha rasyonel bir şeydir. Daha bunlar telaffuz edilmeye başlanacak. Bu cümlelerin ilk adımları söylenir zaten. Öyledir. Çünkü niye? Adam şirket olarak görüyor Türkiye'yi. Vatan olarak görmüyor ki. Evet. Yani şirket olarak dedi bu departman kar etmiyor. Sat. Ne veriyorlarsa gitsin. Ve üstadın orada bir sözü vardı. Yine yani hepsi oradaki yazarlar, yazar kadrolarının tamamı şok oldular böyle o sözden. Yani hiç böyle bir şey beklemiyorlardı çünkü. Ümitleri tamamen kırılmış. Ümit yine de Türkiye dedi. Tek dünyada e, ABD'ye kafa tutabilecek tek güç... ...şu anda Türkiye'dir ve onun ayağa kalkması gerekiyor. Hı hı. Sözüne ve Yani tavir caizse böyle bir kaldılar öyle bir. Yani şaşırdı. Çünkü niye bakın, hakikatleri, Türkiye'de yapılan bir şey var. Hakikatleri... ...önce sloganlaştırıyorlar, tedavüle sokuyorlar. Tamam mı? Evet. Ona, sen onu artık yarın bir gün duyduğunda ya da gördüğünde... ...bunu hamasi bir şey zannediyorsun. Ya da bunu... He, <gülüyor> bize gaz vermek için, yani. böyle bir şey Birazcık, hani biz genel Kürtlü diyoruz bunu, dünya tarihi bilen biri, birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı gibi, bu bunların niye yapıldığını, bundan sonra neler olduğunu birazcık bilen biri, Türkiye'nin dünyadaki en önemli aktörlerden biri olduğunu bilir. Ama siz sürekli şunlarla büyürseniz ki, Türkiye'de onlarca yıldır bir aşağılama propagandası var. Abi bizden adam olmaz. Bak İstanbul'un trafiğini. Ben iki haftadır buluyorum. Londra'nın trafiğine durumda? Paris'in trafiğine durumda? Hani tamam biz işte doğum iletiyiz, kafası düşünmüyoruz, plansız yap, tamam Tamamı hepsine amen. Düşünen, yani planlı iş yapan Londra trafiğini niye felç etti? 5 poundla girebiliyorsunuz şehirine. Şubat 2003 evet. itibariyle siz Londra'ya parayla giriyorsunuz trafiğe. Yani ben hani bunu çok büyük Ya bak işte adam Londra'yı sevmiyor o yüzden böyle söylüyor. Aşın ntvmsmbc.com'da Londra muhabiri Zafer Arap dilinin yazılarına bakın. Londra trafiği yazılarına bakın. Çok ayrıntılı anlatıyor adam. E, bak bunu böyle söyleyeyim. ama diye başlar. Çünkü niye? Çok basit bir şey var. Bir canlının omurgasını kırdığınızda o ayağa kalkamaz. Omurgasını kırdığınızda. Türkiye'de çok kasıtlı olarak yapılan bir şey bu, hiç komple teröristle gerek yok. Siz, her yerde omurganız kırılır. Ve hakikatler önce böyle marjinal gruplara slogan olarak dağıtılır ve siz yarın duyduğunuzda <gülüyor> bunu şey de söylüyor. Bu olur. Oysa kabaca böyle, hani keşke fırsat olsa, herkes biraz yurt dışına çıksa, diğer ülkeleri görse, Diğer ülkelerin önemli böyle işte mütefekkir dediği, filozof dediği adamları okursa, bir de yani mukayeseli falan okuyor. Bir saradaki farkı görür. Mutlaka. Ee, bir de o şeyi sizin mesela İstanbul vurgunuz var. Hı hı. Ben işte bundan 7-8 sene önce işte bir büyüğün söylediği bir söz vardı. İşte 7-8 sene de olmadı gerçi. E, 7 sene oldu. Hı. Yani diyor en sizin tabirinizde en alan Türkiye'yi İstanbul'a alan dünyayı alır diye bir sözü vardı. Bugün sizin vurgularınızdan sonra gerçekten bunun doğru olduğunu hakikaten insan daha net anlayabiliyor. Hakikaten zaten dışarıda sadece İstanbul diye tanıyorsunuz. Ankarayı şey tanımaz. Hı. Evet ve Türk'ü tanıyor ki, hı hı. İstanbul tanıyor. Bir konu daha vardı. Sizin o mesela üzerinde durduğunuz bir özel durduğunuz bir e, madde vardı. Siyasetin menfaat üzerine yapılması gerektiği üzerine hı hı. neden siyasetin menfaat üzerine yapılması gerektiğini söyleyenler. Petrolü Araplar yerine İngilizlerden alıyor diye. Hı hı. Ben bulunduğum bölgede şeylere sormuştum, etkili ve yetkili şahıslara böyle özellikle sordum bunu. Hı hı. Yani birkaç şeye. Bunun cevabı yok diyorlar. Hı hı. Ya yok, buna cevap veremezsiniz. Bizim işte belirli yerlerle bağlantılarımız var. Hı hı. Biz caizse göbeğimizden bağlıyız, mecburuz. Hı hı. öyle. Ve bunun cevabını veremeyiz diyorlar, <gülüyor> gülüyorlar. Yani bunun cevabı yine sizde. <gülüyor> biz bir şey söyleyemeyiz. Yani <gülüyor> çok garip bir durum. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim, şöyle toparlayayım. İki haftadır şey bu. Bir fikir gücünü kalabalıklardan almaz. Bir fikir gücünü sermayeden almaz. Bir fikir gücünü silahlardan almaz. Yani biz diyelim söz medeniyetinin mensuplarıyız. Yani bizde dil önemlidir, mantık önemlidir, felsefe önemlidir. Çünkü bunun üzerine kurulur her şey. Şimdi siz hani mesela yalan söylemek niye İslam'da haramdır? Çünkü yalan bir kurgudur. Sen var olana şahit olmayı reddediyorsun, tanık olmayı reddediyorsun. Yani onunla ilişki kurmayı reddediyorsun. Yabancı pozisyonda kalıp bir kuruluyorsun. Böyle. Alakası hayatta karşılığı olmayan bir şeyi kuruluyorsun. Ve gücün imkanınca da bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Yani Orta Doğu'daki sınırları çizilmesi budur, bir kurgudur. Yani sen bana şunu izah edemezsin Ya Suriye vatan, Suriye vatan değil ki. Irak vatan değil. Yani Irak'la kuvvet arasında bir fark yok ki. Hiçbir fark yok. Yani vatan dediğin işte bizim milli şairimiz diyorsun değil mi mesela? Yani mesela bizim milli edebiyatımız diyorsun, milli müziğimiz diyorsun, bizim yemeğimiz diyorsun. Bana söyler misin yani böyle var mı? Bunun hiçbiri yok. Ortada kitler çevrilmiş, ondan sonra askerler dikilmiş, ona göre renkler var falan. Yani ne kadar gücün olursa olsun bunu ayakta tutmaya yetmez. Çünkü dayandığı yer çürük. Dayandığı yer çürük, şu şey kadar. Ha ben bunu görmen İsteyelim bunun bu yalanın ortadan kalktığını göre ömrüm yetmeyebilir. Bu benimkini hiç önemli değil. Benim için önemli olan bu yalana bulaşmamak. <Gülüyor> yani çünkü niye ben konuştuğumda bir İstanbul'da olarak konuştuğumda, dünyada bana söz yetiştirebilecek başka bir şehir yoktur. Yoktur yani Paris benimle konuşamaz. Paris'in e kuruluş tarihine bakın, İstanbul'a bakın. Müziği ben bilirim. Şehirleme, ne demek olduğunu ben bilirim. Siyasetin ne demek olduğunu ben bilirim. Ha, kuşattılar beni, tamam, parantez aldılar, tamam, bu ayrı bir şeydir. Ama bu farklı bir şeydir aynı zamanda. Nedir? Bir şeyi yok sayabilirsin, görmezlikten gelebilirsin, yani hapis edebilirsin. Ama onu çürüttüğün anlamına gelmez. Bunlar farklı şeyler, yok saymak farklı bir şey, çürütmek başka bir şeydir. Böyle diyelim. Evet. Allah kolaylık versin size de. Tamam. Var mı yine daha yolculukları? Eee şu an için gözükmüyor. <gülüyor> şu an için gözükmüyor. Bir de siz şey söylemiştiniz ya Ahmet Kaya'nın parçası yayındayken... ...işte bu parça benim için çalıyor sözlerinden şey yaparak. Hı -hı. Yani...